Değerli izleyenler, İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Ben Doğan Cüceloğlu ve ekip arkadaşım Polat Doğru sizinle sohbet içerisine girmek için buradayız. Değişik konulara ele alıyoruz. Polatçığım merhaba. Merhabalar. Bugün hangi konuda sohbet oluşturalım? Vallahi hocam şimdi biz bir süredir savaşçıla ilgili konuşuyoruz. Yani e, savaşçının niyetinden bahsettik, geleceği yaratışından bahsettik, hapishanesinden, uyanışından, oradan buradan. Yani çok temel dedi bir insanın kendi hayatında kendisi olması meselesinden konuşuyoruz. Evet. E iş yavaş yavaş artık bunun uygulama aşamasına geldi. Yani ben karar verdim evet bu hayatta kendim olayım da. E peki bir gelecek yaratayım, bir niyete girdim falan dediğimizde... ...ama bunu uygulamaya alacak bir güce ihtiyacımız var bizim. Yani evet. e, yaşamdaki güç meselesini konuşalım bugün diye düşünüyorum hocam. Evet. Evet. <gülüyor> e, konuşalım da güç gerçekten çok önemli. E, bir gözlem yapabilir var. miyim ben hocam? Size evet. söyledim bunu. Ben sadece içimden geçen bir şey bu. Paylaşma ihtiyacını da duyuyorum. Ben bu konuyla ilgili çalışırken bir şey fark ettim. Yani... Evet. Ee, ...belki izleyiciler de benzer bir duyguyu kendi içlerinde yaşıyordur, o yüzden... ...güç denildiği zaman bende bir türlü pozitif bir çağrışımı yok. Yani düşünüyorum böyle içimde, e, güç denildiğinde negatifte de değil ama... E, ...vay be ne güzel güç konuşacağız falan gibi bir duygunun içerisinde olmadım. Sanki böyle sıkıntılı, sevimsiz... Varlığıyla benim hayatımı zorlaştıracak falan bir, gibi bir duygu yaşadım güç konusuyla ilgili. Evet. Emin ol bende de var o. Ve bununla ilgili bir tahmin yürütüyorum. O da şu. Hayatımıza çocukluğumuzdan itibaren güçlü insanlar bizim kendi varlışımızı destekleyip hı hı. böyle daha da güçlendirecek şekilde değil ama kısıtlayıp, baskı altına alıp e, yönlendirecek şekilde ilişki içerisine girmişiz diye düşünüyorum. İşte ilkokula ilk e, girdiğim anda ilkokul öğretmenim rahmetlik, yaşlı, emekliliği gelmiş hı hı. ama toplumdaki öğretmen imajı iyi öğretmen. İyi öğretmen ve iyi öğretmen imajı da e, asık suratlı, gülmeyen, çabucak sinirlenen bir tip ve ilk saniyelerde böyle ee, ...Mehmet Doğan Cüceloğlu dedi, ee, okuyor. Göbek adam Mehmet'miş. Bilmiyorum göbek adamın Mehmet olduğunu, kimse söylemen Söyledim. gereğini duymamış. Yani omuş gibi durumlardan bir tanesi, yazarsın ama söylemezsin. Ee, bir de Cüceloğlu soyadını duymadım. Bize Cücel'ler derlerdi. Aha. Yani Doğan Cücel kısmı uyuyor. Bu Mehmet ve oğlu kısmı... Acaba başka, bir, başka birisi sonra. olabilir mi? Hele Mehmet kısmı olunca, onun için... Sağa sola baktım kimse yok ve çabucak sinirlendi. Mehmet Doğan Cüceloğlu dedi. Şimdi giticek de sinirlenecek onun için korka korka parmak kaldırdım yani ben olabilirim belki şeklinde ve böyle bir bakışı vardı. Yani şimdiki yorumlar şimdi bu Adını dahi bilmiyor. <gülüyor> ne çocuk bu gibi? <gülüyor> bu tip e, <gülüyor> deneyimleri çoğaltabilirim yani güçlü benim hayatımda güçlü olarak gelenler otoriteler, yargılayan, çabucak kızan ve ondan dolayı tahmin ediyorum güç konusunda bir zaman farkına olmadan böyle bir dizi, bir baraj geliyor. Yani hakikaten okurken onu fark ettim, yazarken onu fark ettim ve böyle ya bu konuyu da konuşacağız ama sevimli bir çağrışımla gelmedi ve bence önemli de bir mesaj bu. Yani birçoğumuzun da muhtemelen siz de öyle hissediyorsanız ben de öyle hissediyorsam şimdi bahsettiğinizden çıkışla da evet ya olabilir bende de bu tip deneyimler duygusunu yaşayınca e o zaman güç konusu bizim aslında çok da iyi ilişkilerimiz olduğu bir alan değil. Yani e, güce sahip olanlar çoğu zaman otorite olmuşlar bizim hayatımızda. Ve o gücü bir biçimde otoritelerini bizim hayatımızda sürdürmek için kullanmışlar. Bu ana baba olabilir, öğretmen olabilir, ne bileyim mahallenin kabadayısı olabilir, işte bölgenin belirleyicisi olabilir, bir sürü şey olabilir. Ama bir diğer taraftan ben şunu da biliyorum. Yani bizim yaşamımız bir takım seçimlerden oluşuyor ve seçebilmek için de benim güce ihtiyacım var. Evet. Ve... Bana öyle geliyor ki şimdi ben yurt dışına gitmiş birisi. Şimdi yurt dışına gittiğim zaman girdim sınıfa. Kimi gördüm? Bir kere önce şunu söyleyeyim. Önce üniversiteye kayıt sürecinden geçtim. Kimi gördüm? Üniversite çalışan memurları gördüm. Evet. Şimdi üniversite çalışan memurlar orada, Üniversite Ovelinova Şampiyon Urbana'da ile bir de üniversite çalışan benim o zamanki Hı -hı. İstanbul Üniversitesi'de Edebiyat Fakültesi'nde dağlar kadar fark var. Yani ben üniversite öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi'nde hesabı alınmayan, yüzüne bakılmayan, herhangi bir şekilde güçlü olan bir şey değil ama orada bu enteresan geldi bana ne kadar değer verildi aksayan bir şey oldu geldi oradaki yönetici özür dileriz burada zaman kaybettiniz e, izah etti bana falan durumu üniversite sınıfına girdim e, sınıfa girdim işte yaz e, eylül sonlarda falan başladı üniversite adam şortlu tişört giymiş penye giymiş e, ve yani hamaklıklı birisi e, sonra öğreniyorsun bu adam kendi teorileri olan çok tanınmış birisi, uluslararası tanınmış birisi. Ve bana baktığı zaman zerre kadar yargılama yok. Yani ben sana nasıl yardımcı olabilirim, ben senin için buradayım diye bakan birisi. Böyle beni güçlendirmek için orada var. Beni ezmekle ilgili hiçbir şey yok. Orada dört yıl kaldım. Sonra Türkiye'ye geldiğim zaman, profesör dediğim, baktığı zaman biliyor musun lan ben profesör doktor. Farkında ol, sen öğrencisin, bana muhtaçsın. Aa, i̇ki dudağımın arasında senin geleceğin. Tavrını böyle görüyorum bu. Ve yavaş yavaş şunun farkına varmaya başladım. Benim ülkemde, benim toplumda güç meselesi yatıp kalkıp her an yaşadığımız bir gerçek. Aynen. Ve bir şey daha paylaşmak istiyorum. Şimdi orada uzun yıllar kalmış birisi olarak geldim. Ve orada yürüyorum. Hı hı. Haça, yaşama açığım. Aynen. Kimseyi hasım olarak görmüyorum, kimseden de korktuğum yok. Yüzüm böyle. Adıyorum ya şu boyacıya bak. Aa ya bak dönerci. Adam çinguranı çalıyor, ne güzel şeyler çeviriyor. Ay ne güzel falan. Hemen e, birisi geldi. Selamünaleyküm aleyküm dedi. Aleyküm selam dedim. Abi dedi üç gündür açım dedi. Ama senden yemek parası istemiyorum dedi. Aynen. Şimdi. Ulan müthiş bir şey bu. Adam üç gündür aç, <gülüyor> benden yemek parası istemiyor. Müthiş zekice düşünülmüş bir şey. Şimdi ben bilmiyorum tabii bunun bir senaryo olduğunu falan. Yeni gelmişim ve ne oldu dedim böyle. Abi dedi, iş bulmaya geldim dedi. Daim yok dedi, arkam yok dedi. Kimse iş vermedi ama dönecek param yok dedi. Otobüs parası istiyorum dedi, otuz milyon dedi. O zaman milyonlar Çıkardım 50 milyon verdim. Dedim e, ya yemek de ya, ye. Madem gideceksin. Şöyle bir baktı da, Abi dedi senin gibiler az kaldı dedi. Anlamadım ben o zaman ne dediğini. <gülüyor> içimde böyle bir mutluluk. Diyorum ki tanrım çok şükür. Ne kadar güzel bir yerde kullandım bu parayı. Bir insan kardeşime Aha. hem imkan yarattım hem de top gidecek. Ve devam ediyorum böyle mutlu. Birisi geldi. Ağabeyciğim, bu köste ilaç ölecek paramız yok. Bir farkına vardım, ulan beni seçiyorlar. Ulan niye beni seçiyorlar? Hemen farkına vardım. Ulan bu yüzle yürünür mü bu yolda? <gülüyor> <gülüyor> Millet demiştirler, şuna bakla, lan! Vay vay, temiz <gülüyor> Hemen sırt sıklayalım. Bunun farkına varınca... ...yüzümü değiştirdim, sonra etrafa baktım, herkes suratlı Herkes diyor ki, bana yaklaşma. Aynen. Hırrrr diyor, hırrrr! Bir süre sonra baktım. Ben de onlardan birisi olmak zorundayım. Çünkü güler yüzlü olursa kurtaramayacaksın evet. kendini. Ve işte geçenlerde yazdığım benim e, hı hı. internet sitesinde takside de böyle yokluyor sürekli adam. Aynı. Yani yokluyor sürekli. Yani e, birazcık böyle bulursa falan işte başımızdan geldi. Aa ablam dedi aa, avukat mı dedi? O zaman taksimetreyi kapatıyorum bana 15 lira verir değil mi ablam falan gibi böyle. O yazdığı bir şey de benim internet evet, sitesinde. Yaşayan bir realite. Sonra düşündüm lan evlilik zaten böyle başlıyor. İlk gece gözünü kork. İlk gece çocuğu uyurken öp. Kızını dövmeye. Disini döver hocam. Evet. Öğretmenin vurduğu yerde gül biter. Dayak cennetten çıkmadı. Aa, aa, abi konuşalım bizden. <gülüyor> <gülüyor> Var hocam. Yani ben tabi şeyi de düşünüyorum. Ee, kültür benim anladığım kadarıyla içinde yaşadığımız toplum neyin güç olduğunu belirliyor. Şimdi Hı. bakıyorsunuz burada. E bayağı kaba kuvvet güç o zaman bu toplumun içerisinde eğer dayak cennetten çıkmaysa öğretmenin vurduğu yerde gül bitiyorsa kızını dövmeyen dizini dövüyorsa ve aklımıza gelmeyen bir dünyada vardır diye düşünüyorum. Şimdi öyle olunca gücü tanımlıyorsunuz ve ee, ben az önce şey dedim güç bir yandan size yaşamda seçimler yapabilme hakkını verir. Bunu herkes ister. Ben isterim mesela. Ya ben yaşamımla ilgili seçim yapabileyim isterim. Biri benim yerime seçeceğine ben seçeyim isterim. O zaman gücün sahibi olmak da bana anlamlı gelir. Evet. Evet. evet. Ve o zaman ben erkek olarak yaklaşıyorum. Diyorum ki bana bak seni sevdim bir kere. Ha. Ya benim olursun yok. Kara toprağın. <gülüyor> Bu kadar. Evet. Etrafına ne diyor olan tam delikanlı. Tam delikanlı yani. hocam. Evet tam yani. e, İşte böyle olacak. böyle olacak. Ve Polat e, dizileri sen bir ben dolayı falan biraz inceledin falan <gülüyor> yani bu güç konusu. Hocam güç konusu şu anda e, yani televizyonda izleyeceğiniz neredeyse bütün diziler e, yerli diziler için konuşuyorum öyle ya da böyle belirlenmiş bir gücün paylaşımı ve iktidar üstüne yani en böyle aşk hikayesi gibi görünenin içerisinde bile. Bildiğiniz iktidar savaşı var. Kim kimden daha güçlü ve modellere bakıyorum. Birinde şiddet belirleyici yani kim daha kıyıcı, kim en acımasız, en acımasız şekilde diğerine zarar verebiliyor, gözünü kırpmadan adam vuruyor. Bir diğerinde ise ticari alanda kim en acımasız, kim gözünü kırpmadan, bir adamın bütün parasını almayı bilmem ne yapabiliyor. En acayip parayı kim arzuyor? Netice itibariyle birinde para oluyor, öbüründe bilek kuvveti oluyor, öbüründe ne bileyim akıl yoluyla üç kağıt oluyor falan filan ama hepsinde paylaşılamayan ya da paylaşılmaya çalışılan bir güç meselesi var. Ve bir yani tabii hani bu kadar ayrıntıya girmek gerekir mi bilmiyorum ama bir güçlü adam var. O gücü elde etmeye çalışan adam var. Bir de bunların etrafında garibin bir takım kadınlar var. Yani bütün süreç böyle tanımlanmış. Evet. E buradan baktığınız zaman güç zaten yaşamın içinde var demek ki öyle ya da böyle var. Biz de zaten hani siz yazmışsınız yaşamda güç olmasın diye bir şeyden bahsetmiyoruz. Benim dik durabilmem için, benim bu hayatı sürdürebilmem için daha da sizin teriminizle söyleyeyim kendim gibi yaşayabilmem için güce ihtiyacım var. Doğru. Ama bir yerde aksiyen bir şey var bu evet. işin içerisinde. Evet. Biri, Hatice Gülen Hakkaya, biz bunu Facebook'ta da sorduk. Hmm. Ya yaşamda güç işte falan filan bunlarla ilgili ne dersiniz diye. Hatice Gülten Hakkaya yazmış hocam. Güçlü olmakla güçlü görünmek arasında sıkışmaktan nasıl kurtulurum diyor. Hmm. İnsanın içi biliyor demek ki hocam. Şimdi güçlü müyüm yoksa güçlü görünmeye mi çalışıyorum? Hakikaten benim güçten anladığım şey bu mu yoksa başka bir şey mi var ortamda diye. Evet. E, geçenlerde e, bir e, kişiyle e, karşılaştım, tanıştırıldım ve konuşuyoruz. E, şimdi e, bu kişi tahmin ediyorum benim kendisinden bir şey isteyeceğim falan e, vehmine katıl, kapılmıştı. Evet. E, yani böylelikle e, güçlü. Ben ise topluma yardım etmek üzere bu kişi... ...herhangi bir olanak yaratabilir mi ...ben ona yardımcı olabilir miyim diye düşünüyordum. Bakışından, tavrından... ...falan hissettim ee, ki o... E, ...böyle... ...konumacı... ...kendisine sordum. E, beni tanıyor musunuz dedim. Evet evet dedi. Herhangi bir kitabı okudunuz mu dedim. E, okumuşumdur dedi. Fakat ben de şunu biliyorum ki... ...benim kitabımı okumuş olsa bana bakış değişir. değişir e, ve Şimdi ben bunu sorunca... ...ve gözünün içine bakınca... Yani okumadığını biliyorum. Şimdi bana yalan söylüyorsun diye baktım da öyle. Birdenbire bir değişiklik oldu adamda. Yani bu adam bu kadar açık seçik bir şekilde benimle yüzleştiğine göre benden bir şey istemiyor. Hı hı. Ve birdenbire böyle merak etmeye başladı hakikaten. Şimdi Polat ben ara sıra anlatıyorum. Dört tane gereksinmemiz hı hı. var diyorum. Bu parayla alınabilecek gereksinmeler ama insanoğlunun akıl gereksinmeleri var. İnsanoğlunun ...gönül gereksinmeleri var ve insanoğlunun anlam verme, büyük resim gereksinmesi var. O bakımdan paranın gücü var, paranın gücü Doğru. var hakikaten, parayla ilgili güç olabilir. Ama bir de akıldan ve bilgiden gelen, malumattan gelen bir güç var. Bunu biliyorum, onun için danışman tutayım falan filan durum oluyor değil mi? Doğru. Ama o da yetmiyor. Bir de gönül gücü var, Doğru. insan olabilmek için orada... Nasıl konuşacağını bilmen lazım. Duygular ne? Sevgi var mı? Empati var mı? İşbirliği var mı? Hizmet var mı? Ekibin bir parçası mısın? İlişki var mı? Çok önemli. Ve bir de bütün bunlara anlam veren bir büyük resmin var mı? Şimdi bakıyorum şu elime Polat. Şimdi bu diyebilir ki ben benim en uzun boylu benim. Ben orta parmağım, orta parmağım, orta parmağım. Böylelikle kendine bir güç tanır. Şimdi bu çerçeve içerisinde bir yolculuk yaparken bakarsın başka birisi ben de baş parmağım der. Öbürü bilmem ne der ve sürekli birbirleriyle kavga ederler. Halbuki büyük resim içerisinde gördüğü andan itibaren der ki ben sağ elin orta parmağıyım ve beden Doğan olma ait. Ben doğan Cüceloğlu'nun sağ kolunun sağ elinin orta parmağım. Burada birden bire dikkat edersen başka bir büyük başka bir şey oldu. Tabii. O zaman dedi ki merhaba baş parmak, merhaba işaret parmağı. Biz bir ekibiz değil mi? Onun için senin su bardağını tutabilmen hepimizin işbirliğiyle olabilecek bir halde. Şimdi hangisi güçlü acaba? Tabii, o zaman. En uzun boylu benim. Ben mi güçlüyüm? Yoksa beraberce çalıştığımız zaman ekip mi güçlü meselesi var? Bunu çok çok önemsiyorum. Ben yani çok anlamlı buluyorum hocam bunu. Bunu yaşamın her alanı için çok anlamlı buluyorum. Yani bazen seminerlerde orada burada falan söylüyoruz ya. ya herhangi birisi olmasaydı bugün bu salon aynı salon olmazdı. Evet. Benzerdi evet ama aynı salon olmazdı. Yani benim buradaki varlığım bir şey değiştiriyor kabul edelim veya hatta etmeyelim, benim bir gücüm var, bir eşsiz olma halim var. Dolayısıyla önce bunun kabulünün yapıldığı yerde yaşam başka bir yere gitmeye doğru başlıyor. Çocuk ne bilecek? Evet bilmez, doğru bilmeyebilir. Ama bizimle birlikte bir onayda o verirse, of diyorsun ya bambaşka bir yere gidiyoruz. Geçen bir yere gidiyoruz, olan arka taraftan sohbet ediyor benimle. Şu arabayı beğeniyor baba, buna bilmem ne yapıyor musun falan filan diye. Poyraz, evet, altı ya, buçuk yaşında. Bak dedim zenginliğe bak yani e, ne, ne anlar arabadan hiçbir şey anlamaz neyine göre değerlendiriyor öyle etrafına bakıyor orasına bakıyor burasına bakıyor işte bu güzelmiş bu ama mesele orada değil varlığıyla diyor ki ben buradayım bak bir sohbet konusu açıyorum beni ciddiye alıyor musun benim seninle sohbeti açacak gücüm var mı diye bakıyor bambaşka bir yere gidiyor evet. eşinle sohbet edebiliyor musun onun senin hayatında varoluşundan kaynaklanan bir güç var mı bence çok önemli bir mesele bu güç meselesi ve e, çok üzülüyorum bizdeki algısından dolayı. Onu da söyleyeyim. Evet. Size başta yaptığım saptamayla ilgili ben üzüntü içerisindeyim. Çok mutlu değilim öyle bir şey hissediyor olmaktan. Evet. Yani kendimi böyle pis bir şeyle uğraşıyormuş gibi hissediyorum güç konusuyla ilgili konuşurken. Ve diyorum ki ya bunun böyle olmasının bir nedeni var. Oysaki böyle olmayabilirdi. Kahramanlık filmi anlatırmış gibi konuşabilirdik bu konuyu diyorum. Evet evet. Polat aslında tabi bu yolculukta önce farkına varmamız lazım ve bizim de hizmet etmek istediğimiz şey bu farkına varalım. Şimdi ben şöyle diyorum iki insan birbirinin farkına varınca iletişim başlar Doğru. ve insanın iki doğası var. Bir tanesi bizim yüz dediğimiz toplumsal yönü o bir yön. Bir de can dediğimiz iç dünyası var. Şimdi insanın ...bu toplumsal yönüne önem veren... ...yüz baskın bir tavır içerisinde olduğumuzda... ...insanı sadece bu olarak gördüğümüzde... ...orada ben ve sen... ...durumu ortaya çıkıyor. Yönetmek için bu insanı... ...benim güçlü olmam lazım. Ee, böyle bir tavır içerisinde benim güçlü olduğumu ifade edecek şekilde yüz ifadesinde olmam lazım sesimin tonu ona göre olması lazım giyinişim ona göre olması lazım markam ona göre olması lazım bakışım boynumun tavrı bile öyle olması lazım hey ben güçlüyüm farkında mısın demem lazım bana bak sırıtıp durma orada sonra <gülüyor> ona göre ve sürekli bunu da tutmam lazım çünkü şundan korkuyorum yüz verirsem aslarını ister evlenirken daha korkuttum. Çocuğu büyütürken uzakta durdum. Babadan korkması lazım. Sırıtmam, gülmem, uzakta dururum. E birisinden korkması lazım. Onun da baba olması lazım. Ya geçenlerde bir şey söyledim. Türkiye'de baba açlığı var biliyorsunuz. Var hocam. Yani bu, bunu ileride kitap yapmayı düşünüyorum böyle. Yazık oluyor ya. Müthiş bir şey. Yani korkunun ötesinde başka ne verebiliyorsun? Şimdi e, olması lazım, baba korkusu lazım falan. İşte burada yüz baskın bir tavır, tavır içerisinde. Burada şimdi güç nasıl tanımlanıyor? Bilgisi var mı? Becerisi var mı? Profesör mü? Efendim, i̇yi soru çalıyor mu? Hı hı. Şimdi dikkat edersen. Fakat şimdi can yolculuğuna geçtiğim zaman kitapta ne diyorum ben? Savaşçının gücünün kaynağı niyetinin, niyetinin saflığındadır diyorsunuz. diyorsunuz. Çok acayip Oo. bir şey söylüyor. Bambaşka bir yere gidiyor. Şimdi, ulan nedir bu savaşçının gücünün kaynağı onun niyetinin, niyetinin saflığındadır. Saflığındadır. Şimdi birden duruyor birden bire ve hakikaten onu görüyorsun. Uzun vadede sürdürülebilir güç niyetin saflığından geliyor. Şimdi bunu ailede yakalayabiliyor musun? Sınıf ortamında yakalayabiliyor musun? Devlet yönetiminde yakalayabiliyor musun? Çok, çok fark, önemli. Çok fark eder hocam. Yani atıyorum gücünüz paranızdan kaynaklanıyorsa karşınıza parayı önemsemeyen biri çıkana kadar güçlüsünüz. Evet. para da neymiş diyen biri çıktığı anda bittiniz. Fiziksel gücünüzden kaynaklanıyorsa karşınıza ölmekten korkmayan biri çıktığı zaman gücünüz bitti. Yani öldür ne olacak dediği yerde bitiyor. Evet. Ve bence o söylediğinizde yani iki tane çok önemli kavram var. Bir tanesi niyet meselesi bir de saflığı meselesi var. Evet. Çünkü e, niyet dediğiniz yerde bir sürü şeye niyetlenebilirsiniz. Ama niyetin saflığı dediğiniz yerde o saflığı biraz tanımlamak lazım bence hocam. Evet. yani. Şimdi Polat e, ben sana bakıyorum ve seninle ilişkimde güçlü olmak istiyorum. <gülüyor> Şimdi e, diyelim ki bu yüz baskın korku kültürü içerisinde <gülüyor> gücümü nereden alacağım? Diyorum ki e, Polat... E, sana şu şu olanakları açarım. Ee, Hı -hı. Eğer e, e, hoşuma gitmezsen e, bu olanaklar olmaz. Bu olanaklar nedir? E, para getirebilecek, e, şöhret getirebilecek, e, kendisine göre belirli bir şekilde böyle maddiyata dönüştürülebilecek e, olanaklar olabilir. Ve e, seninle ilişkimi bu çerçeve içerisinde oluşturmaya başladım. Ee, ...bu olanaklar bitti andan itibaren... ...benim gücüm yok. Ama şimdi... ...sana şöyle yaklaşayım ben. Ben kendimi... ...niyetimin saflığını şöyle keşfettim. Polat sen, Aslı ve Poyraz... ...olabileceğinizin... ...en iyisi olması için... ...ben sizin hayatınızda yer almak istiyorum. Ee, senin gelişimin... ...çok yönlü. Aslı'nın gelişimi çok yönlü. Poyraz'ın yönü çok yönlü. Ve ben... O kadar çok deneyimlerim var, olanaklarım var. Ben sizi seviyorum. Elimden gelen her şeyi bunu yapmaya adamış durumdayım. Ve bunu ben kendi mutluluğum için yapıyorum Polat. Bapın. Çünkü biliyorum ki uzun vadede benim içinde yaşadığım bu topluma siz öyle katkılarda bulunacaksınız ki benim hiç görmediğim, görmeyeceğim insanlar sizin sayenizde yeşerecekler, çiçek açacaklar. Türkiye aydınlık bir geleceğe gidecek ve siz bunun yolculuğu olacaksınız. Şimdi çok farklı bir yolculuk yapmaya başlarım. Çok. Hangisinde ben daha güçlüyüm? Yani ikinci de çok çok daha güçlüsünüz hocam. Ölümünden sonra bile gücüm Aynen. devam eder. Eder, eder. Evet. Şimdi işte savaşçının niyetinin saflığı bu demektir. Ben bunu okudum. Kızıl derli bilge kişi. Ben evet. o an dedi ki. ...savaşçının gücünün kaynağı, niyetinin saflığıdır. Böyle bir cümle gibi geldi bana. Sonra bakmaya başladım. Lan. <gülüyor> Şimdi birisiyle konuşuyorum. Arkam, kafamda bundan ne çıkar elde edebilirim? Sürekli böyle bir ben de kazanabilirim, ben de kazanabilirim falan vardı. Ve emin o o kadar zaman aldı ki şunun farkına var bak. Savaşçı yaklaştığı zaman ben ne verebilirim diye yaklaşıyor. Vay! ...ve verdiği oranda... Güçleniyor. ...güçleniyor. Tabii ki. Hayatı anlam kazanıyor. Yani. Ve oradan ayrıldığı zaman... ...daha güçlenmiş olarak... ...çıkıyor orada. Peki vere vere vere bitmiyor mu? Enteresan bir şekilde... ...bu savaşçı tutumu içerisinde... ...bilgisini, enerjisini, niyetini... ...sevgisini verdiği zaman... ...daha da bir güçleniyor. Vay be. İşte o zaman... ...sen öyle bir gelecek düşünüyorsun ki... ...savaşçının kendisini adadığı gelecek... Gücü veriyor sana. O, o geleceğe adıyorsun kendini. Diyorsun ki... ...Polat'ın, Poyraz'ın ve Aslı'nın... ...şu gelecekte olmasını istiyorum. İlişkimiz böyle olsun. Ve o geleceğe kendimi adadığım zaman... ...gücümü o gelecekten alıyorum ben. Şimdiki durumdan değil. Değil. O gelecekten adıyorum. Ve aslında bu çok önemli. Ondan dolayı umudunu kaybeden her şeyini kaybetmiş oluyor. Doğru hocam. Doğru. Yani tabii bu yaklaşım birçok şeyi değiştirir o anlamda. Böyle düşünen bir ana baba olduğunuzu düşünün. Böyle düşünen, böyle yaklaşan, böyle değerlendiren bir öğretmen olduğunuzu, böyle değerlendiren bir otorite olduğunuzu falan düşünün. Bambaşka yere gidiyor yani... Siz diyorsunuz ki ya benim buradaki varlığım senin geleceğinde olabileceğinin en iyisi olman içindir dediğiniz zaman ve ben buna hizmet eden birisi olarak da senden de bir şey beklemiyorum. Bunu kendi inancımdan, kendi inandığım gelecekten dolayı yapıyorum dediğiniz zaman bambaşka bir yere geliyor hocam. Yani evet. Ve evet. şey de değil, bunun bir yorucu tarafı, bir beklenti tarafı, osu busu falan filanı da yok. Ben, ben yaptım. Evet. Ve bu... Benim yapabileceğim buydu. Ben bütün gücümü bunu yapmakla ilgili kullandım. Ve burada şimdi açıklığa kavuştuğum bir yer şu. Peki ben bu geleceğe kendimi adamışlığımı onlarla nasıl paylaşacağım? Hı hı. Sohbet içinde olacağım. Anladım. Çünkü benim niyetimin saflığını keşfetmiş olmam... ...benim için önemli ama sohbet içinde sizin kendi niyetinizin Tabii. saflığını... ...keşfetmiş olmanıza yardımcı olmam lazım. Bir nevi mayalanma değil mi bu hocam? Evet. Ve kendi istediği gibi mayalanmasını sağlamak ama... ...yani benim evet. gönlümden geçtiği gibi değil... ...senin olmak istediğin gibi mayalanmanı sağlamak. Ve sanıyorum orada değerler meselesine geliyor iş hocam. Yani niyetin saflığından bahsettiğimiz de... ...o niyeti besleyen bir takım değerler var orada. Hangi değerlerden bahsediyoruz hikaye? Ondan sene? önce bir soru şu olabilir... ...ya hocam biz çok iyi niyetliyiz de... ...hakikaten böyle ama millet anlamıyor... ...falan hadisesinde... ...bir gözlemi paylaşmak Lütfen istiyorum. Hocam. Yani... ...çok şükür... ...Allah'ım bana nasip etti bunu. Ben hakikaten... ...çok değişik yerlerde... ...benim kitabımı okumuş, televizyon hı hı. programımı seyretmiş... ...konferansımı dinlemiş insanlarla... ...karşılaşıyorum. Emin olun... ...müthiş... ...bir yüzde. Yani %98'i diyorum. Bana bakarken böyle. Doğan hocam. Ay sizi görmek ne güzel. Yani geçenlerde. <gülüyor> Hanımefendi geçiyordu. Bana baktı böyle. <gülüyor> Sadece bunu söyledi. <gülüyor> ne kadar güzel bir hediye. Çok. Ve o bakımdan o karşılaştığım kişiye demiştim. Benim herhangi bir kitabımı okudunuz mu? <gülüyor> Belli oluyor. Belli oluyor hocam. Ya ben yanınızdayım. Bu çok net belli oluyor. Çok, çok zaman hakikaten sizinle ilgili bir şey okumuş, sizin anlattıklarınızı dinleyerek zaman geçirmiş herhangi biriniz hem size hem ortamdaki duruşunun çok farklı olduğunu görüyorum Evet. Efendim. Yani benim bu ülkede doğan her bir çocuğun olabileceğinin en iyisi olması için kendim adadığım bir gelecek var. Biliyorum. Ve bu... ...okuma yazması olmayan, ilkokulu bitirmiş, ortaokul liseyi bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş... veya da herhangi bir kurulun başında olan erkek, kadın anlaşılıyor. Demek ki o niyetin saflığında beraberce paylaşılan bir gelecek oluşturulmuşsa ki... ...ben buna biz bilinci diyorum, Aha. etkisi oluyor. Şeyi de ben burada söylemek isterim hocam, ben yani yaşantınızdaki insanlardan biri olarak bunu görüyorum... Ee, öyle bir yanlış anlama da olsun istemem. Siz böyle bir e, adanmış olduğunuz gelecekten bahsettiğinizde bu, bu bazen çok romantik bir şeymiş gibi anlaşılabiliyor. Evet. Ee, Oysa ki ben sizin bununla ilgili çok stratejik hareket ettiğinizi ve e, çok uluslu bir şirketin yönetiminde ne kadar ciddiyet durumu varsa bu hedefe ulaşmayla ilgili öyle bir ciddiyetin de orada yaşadığını ...çok anlamlı düşünüldüğünü... ...çok uzun vadeli stratejiler yapıldığını... ...ve bunun sadece böyle... ...göle çalınmış bir kaşık maya gibi olmadığını görebiliyorum. Evet. Onu da söylemek lazım. Yani bu sadece iyi niyet kaynaklı bir şey değil. Bayağı etraflıca üstüne düşünülmüş... ...iyi de bunu nasıl yaparız sorusunun cevabını da... ...içinde barındıran bir şey. Yoksa çünkü... Ee, ...yani bu sık sık burada bahsettiğimiz... ...etki alanı, ilgi alanı meselesinde bir... Ee, evet bu... Planlanmış değildi değerli izleyenler ama bu arada ben de Polat'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum ekibimin bir parçası olarak. Teşekkürler hocam. Benim zamanıma müthiş saygılısın ve e, benim zamanıma konferans, seminer, çalışma falan bakımından beni layık olmayan ortamlardan koruyorsun. Müthiş bir çaba, be. müthiş bir savaş veriyorsun. Onu dille ve minnetle karşılıyorum. Çok teşekkür teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Evet, hocam, böyle bir yolculuktayız. Çok teşekkürler. Bu değerler meselesini konuşalım istiyorum hocam. Evet. Bu önemli çünkü. Güçten bahsettiğimizde biraz değerlerden bahsetmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü güç oradan gelecek. Hangi değeri ben merkeze koyarsam benim için menfaat merkezi değerlerden bir tanesi ise olabilir yani eğer öyleyse o zaman menfaatle ilgili olan güç alanları benim hayatımda belirleyici olacak. Ama neyi burada düşünmekte fayda var diye ben sormak istiyorum hocam. Evet. Polat benim ilk aklıma gelen temel değer gerçeğe saygı. Gerçeğe saygı. Şimdi gerçeğe saygı dediğim andan itibaren paranın gücünü de kabul edeceksin. Aynen. Aklın gücünü de kabul edeceksin. Akılla ilgili olarak bilgiyi keşfetme merak. Gönlünün gücünü de kabul edeceksin. Müthiş bir güç. Ve anlamlı bir hayatın gücünü kabul edeceksin. Büyük resim. Çünkü o büyük resim her şeye anlam veriyor. Hı hı. Ve o anlam boşluğu müthiş acılı bir şey. Gerçeğe saygı. Hı hı. Polat şimdi ben gerçeğe saygı dediğim zaman mesela ne demek? Ee, olaylar var. İnsanlar var. Şimdi olaylara saygı dediğim zaman olayları olduğu kadar... Yani bilimsel bir gözle bakarım. O veriler çerçevesinde konuşurum. Ne kadarsa o kadar konuşurum. Varsa var derim, yoksa Hı -hı. yok derim. Gerçeğe saygım var çünkü. İnsan dediğim zaman... ha ...ben de insanım, diğeri de insan Hı -hı. ve ilişkimiz var. Kendime baktığım zaman iç dünyam bir gerçek. O iç dünyama saygılı konuşurum. Gerçeğe saygım Hı -hı. var. Dürüst insan olurum ve güven oradan oluşur. Onun için... Gerçeğe saygı oluşmadan bir toplumda ne kadar üniversite olursa olsun, ne kadar profesör Tabii. olursa olsun bilimsel araştırma pos olur, mış gibi olur, hiçbir zaman yaratıcı olmaz. Aynen. Gerçeğe saygı, koşulsuz gerçeğe saygı çok önemli. İnsan ilişkilerinde gerçeğe saygı olduğu zaman güven oluşur. Karşıdakinin gerçeğine saygı olduğu zaman saygı ve sevgi oluşur. Empati yani yani de oradan saygı. geliyor. Değil mi? Evet, empati de oradan geliyor. Kesinlikle. Yani o ger karşıdakının gerçeğine saygı e birden bire acaba o ne düşünüyor? O ya ne hissediyor? Siz bazen şey söylüyorsunuz. Artık bende de de yerleşti o yani ilk sizden duydum. Ya onun yaşadığı hayatı ben yaşamış olsaydım muhtemelen bu durumda da ben de aynısını yapıyor olurdum demeyi öğrenince birden dünya değişiyor. Evet. Yani, bir onun gözüyle bakıyoruz. Evet, bir dakika ya ben Polat doğru olarak bakınca böyle görünüyor. Ama Ahmet olarak baktın mı oradan öyle görünmüyor demek ki yani. Başka bir hayat var orada. Evet. Ve bir insanın gerçeğine saygı deyip onu kabul ettiğin zaman Bombay. Polat onu hissediyor. Çocuk da hissediyor. Herkes hissediyor. Ve işte orada o var. Yani ben işte Sınıfa girdiğim zaman, üniversite öğrencilerine baktığım zaman... ...ben sizin için buradayım. Sizin geleceğiniz için buradayım. Sizi seviyorum. Sizin daha güçlü, daha sağlıklı, sevgi dolu bir gelecekte yer almanız için buradayımı hissediyorum. Hem de nasıl hissediyorlar hocam. Yani beraber ber oluyoruz. Beraber oluruz. Ben görüyorum. O gün orada o sahnede oluşunuzun Doğan Cüceloğlu olmakla hiçbir ilgisi yok. Doğan Cüceloğlu olmak o gün orası için bir araç. Evet. Asıl mesele bu arkadaşların gelecekte... ...daha coşkulu, daha kendileri gibi yaşayabilmeleri ve alıyor çocuklar hocam. Hissediyorlar. Hissediyorlar yani sorsam bunu tanımlayamaz belki yani. Niye coşku duydun, niye iyi geldi sana konuşma falan de, bilemez onu ama çok içten bunu biliyor, onu görüyorum ha. yani. Ha. Ondan dolayı birisi gelip hocam ben de psikolog olmak istiyorum, sizin gibi olmak istiyorum dediğim zaman içimde bir şey böyle... ...benim gibi olma, kendin gibi ol, <gülüyor> kendin gibi ol, kendi niyetinin saflığını keşfet diye geliyor... Ve o yolculuk özel bir yolculuk olacak tabii. Zahmet. Evet. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız efendim. Evet. Güzel bir sohbet. Güzel bir sohbet hocam. Şimdi bu yaşamda güç konusu konuşulurken ben biraz değerlere girince sizin anlattığınız iki tane hikaye var bu değerler konusuyla ilgili. Paylaşalım istiyorum hocam. Çünkü hakikaten onların verdiği ...ben onların tanımladığı gücü görebiliyorum. Evet. Bir tanesi bu eğitimlerde anlattığınız bir hikaye var... Evet. ...diğeri de bir ana kızla ilgili yolda gördüğünüz bir hikaye var. Paylaşır evet. mısınız bizimle hocam? Şimdi önce ben işte uzun yıllar Amerika'da kaldım... ...geldim Üsküdar'dan Beşiktaş'a... Hı -hı. ...deniz motoruyla geçiyorum. Geçtim. Işık var. Evet. Bu tarafta millet birikmeye başlamış... ...o tarafta birikmeye başlamış. K kırmızı yanıyor... ...karşıdan böyle yazmalı deriz... ...bizim Silifke <gülüyor> tabiriyle. Bir bayan... ...kız beş yaşlarında falan... ...kıza baktım dedim... ...annem de herhalde küçükken böyle dedim... ...biri siyah gözleri var, yorgun... ...böyle bakıyor falan... ...gözüm alamadım böyle... ay canım ya... ...annemin küçüklüğü... ...öyle görüyorum yani... ...ondan sonra yeşil yandı... ...gözüm böyle kızda... ...yürümeye başladık... ...benim yanıma geldiği zaman... ...anne kıza dedi ki... Dedin elindeki ne dedi? Kız eline baktı elinde bir şey yok. Çok yorgun besbeldeki düşmüş elinden. Haydi dönelim dedi. Ay korktum dedim şimdi bu kızı döverse bilmem ne olursa anne mi dövmüş gibi olacak yani. Ayy. Ben de böyle yavaşladım e, ve yanlarına gidiyorum. O sırada uzun boylu üniversiteli genç yaşlarında birisi geçti. Yolda bir simit parçası buldu, aldı, yürüdü, duvarın üstüne koydu, yürüdü gitti. Kadın bunu görünce kızım dönelim dedi. Oh ve döndüler. Düşündüm. Bir değerler ortamı var. Düşündüm ya. Ve hakikaten bu çok önemli. Ve dedim ya burada hiç kimse olmasa da bu kadın düşen simidi geri arardı. El alem ne der meselesi diye Bu kendi içerisinde olan bir şey. Nimete basılmaz. ...Türkiye'de bu polislik mesele değil, hepimizin içine yerleşmiş vaziyette. Şimdi bununla ilgili seminerde bir şey yapayım dedim, karar verdim Polat. Dört günlük bir seminer, üçüncü gün öğleden sonra... Aha. ...öğleyin bir dilim ekmek aldım. Öğleden sonra çıktım, 19 kişi ay şeklinde evet. karşımda. ...mindili yere serdim. Üzerine bir dilim ekmeğe koydum. Dedim arkadaşlar üç gündür dedim sizle beraberiz. Herhalde dedim artık e, ha. ricam vardır. Bir gücü vardır ricamın. Gelsin birisi bassın dedim. Böyle bakmak var Ondan sonra Rasim Baba diye birisi vardı orada. Almanya'dan emekli olmuş gelmiş Rasim Baba diyorlar hı hı. böyle. Ondan sonra e, o böyle hayretle baktı böyle. Senden bunu beklemezdim gibi. <gülüyor> Dedim arkadaşlar teşvik sistemi kurun dedim 40 milyon vardı sadece cebimde Aha. koydum hazırlık Aha. yaptım çünkü dedim 40 milyon var birisi dedim basın ekme alsın 40 dedim Aha. Rasim babanın şeyi nefesi böyle <gülüyor> sabrım taşıyor gibi duydum <gülüyor> <gülüyor> belli etti yani sonra sol cebimde 200 dolar hazırlamıştım hem de 20'liklerden bayağı desteği gibi böyle hazırlıklı geldim kalabalık yani dedim demek ki bu teşvik yetmiyor dedim. 200 doları koydum, gelsin birisi dedim, hem Türk parasını alsın, hem dolar alsın. 200 dolar var arkadaşlar dedim. Rasim baba patladı. Hoca, hoca, çuvalla para koysan nimete basılmaz. Ala paranı dedi. Bir titredim hemen aldım. bu. <gülüyor> Baya korktum. Rasim baba babaymış hocam. Evet, bet adam öfkeden titriyor böyle. Ve o anda farkına vardım değer ne demektir. Değer parayla satın alınmaz. ...çuvalla para koysan o nimete basmasın. İşte değer o. Şimdi düşündüm böyle. Bu içimize yerleşmiş. Ne kadar güzel bir şey. Anaokuluna git şimdi de ki çocuklar biz nimete basmayız. Çünkü biz doğanın üreticilerine saygılıyız. işbirliğine saygılıyız. Açlığa saygılıyız. Ve biz... ...insanın empatik korarız. Ondan dolayı biz ekmeğe basmayız çocuklar diye. Ne kadar önemli. Çok. Kültürümüzde bu var. Vay. Ve... Evet. O zaman kü, bu kültür, o zaman adil bir sistem oluşturmak üzere kendi kendini yenilemeye başlar. Ama kimse görmezse meselesi o zaman adil bir sistem oluşturamaz. Oluşturamaz hocam. Evet. Polatçığım seninle konuşmak çok zevkli. Hocam o zevk bana ait. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, umarım bu sohbetimiz sizin hayatınıza zenginlikler katmıştır. Efendim önümüzdeki hafta başka bir sohbette buluşmak üzere. Hoşçakalın.